sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Aleykümselam Aleyküm selam Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalet de ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah azze Allah azze ve celle <gülüyor> şu kısacık ömrümüzde Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Cennete girmeyi, cennette Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Bugün sohbetimizin ismi diyelim, konusu, İslam dini. Nedir İslam dini? birine sorduğunda nesin? Müslümanım diyor. Hangi dindensin? İşte dinimiz, İslam falan kitap ehli. Nedir Hristiyan, nedir Yahudi, nedir Mecusi? Müslüman olan insanlarınsa İslam dini deyince ya bilgi eksikliği var bizde. Çünkü bir yemek yesek Allah razı olsun. Bir elbise giysek veya herhangi bir iş yapsak yemeğin tuzlu tuzsuz veyahut düzgün yapılmadığında elbisenin düzgün dikilmediğinde veyahut yapılan usta bir işte yanlış yapıldığında insanlar ne yapıyor? ya bu yemek olmamış ya bu elbise ya dar ya bol bak şuradan biraz al veyahut bu iş olmamış diye ne yapıyorsun? hemen anında tanı tanıma samimi ol olma insani meselelerde, dünyevi meselelerde hemen bir müdahale etme hakkını insanlar ne yapıyor? Kendinde görüyor. Ya kusura bakma da, yanlış anlama da, ya şöyle de diye ne yapıyor insanlar? Giriyor. Ama, inandım diyen insanların, toplu olsun, ferden olsun, aile yaşantısı olsun, iş yeri yaşantısı olsun, hangi ortamda olursa olsun, veya çocuk terbiyesi olsun, İslam dediği halde olmayan bir şeyler var. Yani İslam dini gördüğün bir münkere mani ol derken bir münker gören birisi münker olduğunu bildiği halde mani olmaması var. Acaba bilmediğinden mi mani olmuyor? Yoksa bildiğinden mi? Ya istesin de cehenneme gitsin diye mi kardeşim mani olmuyor. Ve İslam dendiğinde alenilik söz konusu, yani Müslüman'dan sudur edecek ahlak, doğruluk, dürüstlük, adalet, nalan söylememe, vefalı olma, hoşgörülü olma, yani ne kadar düzgün haller varsa, İslam dini deyince akla gelmiş, gelmesi gerekirken, bugün yaşamış olduğumuz toplumda bir bakıyorsun, her horlanan, en dışlanan, yani ben senin gibi Müslüman'ı bile cebinden çıkarım diye birçok kafirler, müşrikler ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Yani ne olmuş da biz bu dini anlayamamış mıyız? Bu İslam dini nedir? Bunun üzerinde bugün bir ders yapmayı uygun gördüm. Çünkü kardeşler bir meselede, de buyurun ikisi 5 lira. Aleykü selam. İslam dini deyince kelime manasına baktığımızda Aleykü selam. Teslim olma boyun eğme itaat etme anlamlarına gelir. Yani Allahu Teala'nın emirlerine teslim olup itaat etmeye dayanan biz dinin atıdır. İslam dini deyince hangi sözlüğe bakarsanız terim olarak Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak bir sistemin, bir inancın, bir kulluğun adı nedir? İslam'dır. Şimdi İslam'ın mahiyetine baktığımda, İslam'ın manası teslim olmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olma, Allah'ın hükümlerine teslim olma. Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmadan İslam ne yapmaz? Olmaz. Bu mümkün değil. İtaat Emir ve yasaklarda ne yapacak? Gündeme gelecek. Çünkü İblis'e Allah Azze ve Celle nerede lain diyor biliyor musunuz? İn oradan aşağı ey lain dediği ayetleri güzel okudunuz mu? Cennette İki elimle yarattığım halde senin Adem'e secde etmene mani olan neydi diye ne yapıyor? Bir soru soruyor. İblis orada Beni önce yarattın. Onu sonra yarattın. Veyahut onu beni ateşten yarattın. Onu topraktan. Hani biri Türk kanı, biri Kürt kanı diye uğraşıyorlar ya. İblisin bu türlü çıkışına Allah Azze ve Celle in oradan aşağıya in diyor. İn oradan. Ne ateşin toprağı ne toprağın ateşe üstünlüğü yok. Ne senin önce yaratılmana ne de onun sonra yaratılmana bir üstünlük nedir? Yok. Ben sana ne dedim? Secde et de. İşte teslim olmaması onun ne oldu? Lanetlenmesine sebep oldu. İşte İslam'sa teslim ol. Yüzünü hanif olarak Allah'a ne yapacaksın? Döneceksin. Namazı dosdoğru kılacaksın. Ehline de onu ne yapacaksın? Emredeceksin. Kendin de tutacaksın. İslam'ın birisi bu. Birincisi. Ve insan Allah'ın yarattığı bir kul olması hasebiyle yaratılan kul Allah'ın kölesidir. Ve bir köle bir efendiye hizmet eder. Bir köle iki efendiye hizmet ne yapamaz? Edemez. Bir insanın bir efendisi olur. Efendi çok oldu mu hizmet olmadığı gibi sen de ne yapamazsın? Rahat edemezsin. Allah'a kul, Allah'a köle olmayan insanların bakın hadis-i şerifte ne diyor? Paranın kulu kahrolsun. Kadının kulu kahrolsun. Elbisenin kulu kahrosun. Dünyanın kulu kahrolsun. Bak insan nelere kul oluyormuş. Nasıl köle olunur bunlara? Zaten biz dünyada yaşamıyoruz mu? Zaten Allah bizim yaşamımızı İkam edeb etmemiz için rızık vermiyor mu? Canımız sıkılmasın diye bize eşler yaratmıyor mu? Biz demek ki bunları aşırı gittiğimiz zaman ne oluyor? Onların peşinde gidiyorsun. Allah Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla ne diyor? Dört şeyin hesabını vermeden ayak mahşeden zaten ne yapmayacak? Ayrılmayacak işte bunlar. Bunların kul olanlara ne yapsın? Allah lanet etsin diyor. Ayağına diken bassa çıkaranı olmaz. Bak şimdi zenginlere bak. O kadar malı mülkü vardır. Ayağına diken bassın çıkaracak adam bulamaz. Başı ağrısa geçmiş olsun Allah şifa versin diye yanında birine ne yapamaz? Bulamaz. Çünkü mal toplamış. insanı ne yapmış? Kaybetmiş. İşte İslam dini ise Allah'a kul olma dinidir. Biz de İslam'ı dedik mi öğrendiğimiz her şey hayatımızda ne yapmalı geçmeli. Yani yolda gidiyor bir tanesi yaşlısı, gencisi açlı, kapalı. Şurada cevşen var. Neyin emaresi? Nurculuğun. Neyin? Müslümanlığın emaresiymiş bak. Yani adamlar kendi kendine bir sembol koymuşlar. Veyahut yolda gidiyorsun kadınların başörtüsünde şöyle bir yüzük var. Neymiş? Süleymancıymış bu kadın. Evet, çarşaf giyiyor, burnuna kadar siyah çekiyor buraya. Bu neymiş? Mahmud Efendi'siymiş. Bizim İslam'da belirtimiz böyle değil kardeşler. İslam Müslümandan her türlü davranışta ne istiyor? Teslimiyet istiyor. Hangi şartlarda olursan ol baban dahi olsa doğru konuş, adaletli ol diyor. Yani şahitliğe çağrıldığında. Ve yaşantında her zaman mütevazı olsun diyor. Ve bak bize nasihatında Allah Azze ve Celle şöyle yap, şöyle yap diyebilirdi. Ya Büneye diye başlıyor ya Lokman'dan. Lokman oğluna şöyle nasihat et. Yani bir babanın bir oğla nasihati gibi başlıyor. Ney? Her hareketinde muhtedil oldu. Diyor. Sesini yükseltme. Yeryüzünde çalımlı çalımlı ne yapma? Yürüme diyor. Allah Azze ve Celle yarattığı her şeyden sana ne yapıyor örnek veriyor. Onlardan daha mı ihtişamlısın? Yani daha mı görkemlisin diye. Ve Allah asla ne yapma şirk koşma diyor. Sonra yani senin büyüdüğün evdeki saygı duyacağın, onları kırmayacağın insanlardan başka anana babana üf bile demediyor. Ondan sonra sırasıyla meseleler ne yapıyor gidiyor. İslam dini nedir? tür Emir ve yasaklar dini. Ama biz de ya bunu anlayamamışız ya anlamak istemiyoruz ya da geçen birisi geldi burada ya hocam ben namaz kılmıyorum. Siz diyormuşsunuz ki namazı kılmayan kafirdir. Ben öyle bir şey demedim de. Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslüman. Var mı İslam alakalı bir şey? Ya cumaya gitmem ya. Bayramdan bayrama giderim. Kurbanımı keserim. Ramazan orucumu tutarım. İyi, güzel. Annem baban onlar kılar beş vakit dedi. Peki sen dedim şimdi Almanya'da doğsan. Anam baban Hristiyan olsaydı ve buraya gelseydin. Yani Türk olarak. Ben sana sorsaydım sen Müslüman mısın diye. Yo Hristiyan'ım derdin değil mi dedim. Dur, evet dedi. O zaman senin Müslüman olman için bir şey yapman gerekmiyor mu? Yani bir teslim olman gerekmiyor mu bir şeye? Sadece sözde bu yetiyor mu? Doğru ya dedi buraları hiç düşünmedik. Ya NASA bile girmeden meseleyi hallettik yani. Demek ki insan düşündüğünde kendinin nerede olduğunu ne yapar? Görür. O zaman bizden düşünme de alınmış. Düşünme, akıl etme, ayırt etme, iyiye kötüye etme, insanların özelliği değil mi? Eğer bir Müslüman bu özelliğini de yitirmişse o zaman bunun üzerine Müslümanlık demenin anlamı var mı? Nasıl Müslüman? Doğruyu, iyiyi ayırt edemiyorsan nefsine sürekli yenilebiliyorsa ve hiçbir zaman Allah'ın dinine doğru gidemiyor, yaptıklarından seviniyorsa, bugün kafirler de aynısını yapıyor. Falan yere temel attık diyor. Falan sudat yumu diyor. Falan anlaşma ya. Yani senin ondan ne farkın var? Onun için İslam dini dendiği zaman, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resulü vasıtasıyla öğrettiğini öğrenip hayata geçirmeyle başlar <Gülüyor> teslimiyetle eğer teslimiyet yoksa ki hadis-i şerif ne diyor hemen birinci hadis Ebu Darimi'nin iman müslümin iman bağında, Bukhari'de birçok yerde kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirirse ne diyor geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez ama kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirmezse geçmişini de hazırından da hep hesaba ne yapılır? Çekil istiyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Adama bakıyorsun bir bölgede yaşıyor tam bir hırsız. Hırsızlığı çıkıyor, başka bölgeye gidiyor orada da hırsız. Oradan başka bölgeye gidiyor orada da hırsız <gülüyor> ve ondan sonra beynelmeler artık hırsız oluyor. Adama doğru sana hırsız demeye başlıyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Peki İslam dini nedir? Teslimiyet dinidir. Ve İslam'ın manası teslim olmaktır. O da nedir? Emir ve <gülüyor> Mesela demin sohbetin hemen önünde kardeşimiz kabirlere doğru namaz kılmayı sordu. Kılmayın emri var mı? Vahru. Bitti. Varsa evir bitmiştir. Yoksa sen kendinden oraya emir ne yapamıyorsun? Koyamıyorsun. Çünkü sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, şu haramdır demeyin şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah ne yapmaz? Bulmaz. Diyor. Ve kardeşlerim Allah ilmiyle her şeyi kuşattığından ve hikmet sahibi olduğundan kulluğun gereği ona teslim olmaktır. Ve insanın Allah'a teslim olması zaten fıtratının gereğidir. Şöyle bir düşünün. Allah neyi yaratmışsa Azze ve Celle her şeyi kendine ne yapmış? Muhtaç olarak yaratmıştır. Ta ki bir olan Allah Yani insanın bozulmamış fıtratına insan dönsün. Mesela geçen günü bir arkadaş geldi. Özel olarak konuştu benimle. Sizin tanımadınız. Birisi. dedi bazı şeyler var dedi ben dedi acaba tövbe etsem Allah dedi benim tövbemi kabul eder yani üç tane büyük günah işlemiş birini işlemiş öbürünü tetiklemiş ve öbürünü tetiklemiş ve yıllardır namaz kılan birisi bu ben ta çocukluğundan tanırım onu yani iman o kadar rahatsız etmiş ki ağlıyor hüngür hüngür yani fıtrat onu tekrar Rabbuna ne yapmış döndürmüş. Yani işlediği günahları görseniz iğrenirsiniz. Ama fıtrat yine Rabbin'a ne yapıyor? Döndürüyor. Yani Allah öyle bir fıtrat veriyor insana. Ne yaparsan yap, ona ne yapıyor? Seni döndürebiliyor. İşte bu da bizi koruyan bir şey. Yani biz kulluğu anlatırken Allah insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptı? İlham etti, öğretti diyoruz ya. İkincisi nedir? Resuller vasıtasıyla İyinin iyi olduğunu, kötünün de kötü oldu. Sen iyiye teslim ol, kötüden ne yap? Uzaktır. Veyahut İslamı olarak iyiliği emret, kötülükten de ne yap? Uzaktır. Ama bunu kendinde nedir? Tut. Ve Allah kendisinden razı olsun. Ali'nin de dediği gibi kardeşler, İslam dini teslimdir, teslimiyettir. Allah'a teslim olmayan kimse Müslüman sayılmaz. Bunlar Ali'nin sözleri. İslam neye teslim olmuşsa ona kul olmuş demektir. İnsan neye teslim olmuşsa ona kul olmuş demektir. Ve İslam imanın bir tezahürü dışa yansımasıdır. İman etmeden teslimiyet yani İslam'da ne yapmaz? Olmaz. Önce iman, sonra nedir? İslam gündeme gelir. Yani imansız İslam'ın düşünülmesi Mümkün değil. Aleyküm selam. Bayram geldi lan. Evet. Bayram hoş geldin. Peki, iman olmadan İslam makbul mudur? Bugün değişiklikler. Üstü bu deniyoruz. Şimdi imanı anlatırken biz ne diyoruz? Hucurat suresinin 14. ayetini hatırlayan var mı? Bedeviler İman ettik diyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. Siz İslam olduk deyin. Çünkü kalplerinize iman nedir? Girmedi. Onların imanlı geçerli sayıyor mu? Hayır. Saymıyor. Neden saymıyor? Çünkü imansız bir İslam geçerli değil. Peki o bedeviler Allah Resulü'nün yanında vesselam, sahabelerin yanında namaz kılıyor muydu? Kılıyor. kılıyor. Beraber Cihna'da gidiyor mu? Gidiyor. Ama bak işlerindekini Allah bildiriyor. Onlar diyor ki bu Muhammed'le Salman arasında bir kavga. Biz şimdi Muhammed'e yakın oturuyoruz. Biz buna yardım edelim. Onlar ne yapıyorsa yapalım. Sonra bunlar yeni iştim hangisi galipse biz gidelim ona tabi olalım diyorlardı. Ve onlarla birlikte namaz kılıyorlar. Ganimet Düşüncesiyle de ne yapıyorlardı? Savaşa giriyorlardı. Allah Azze ve Celle İslam olduk deyin ama Müslüman olduk. Ne yapmayın? Demeyin diyor. Burada nedir? İmansız ve İslam'ı Allah kabul etmiyor. Aynı şeyi bütün hayatınızda yaptığınız işlerde kendinize bir kurun. Hakikaten yaptığınız amellerde imanlı mı yapıyorsunuz? Yoksa toplumun yaptığı gibi mi yapıyorsunuz? Demek ki imansız İslam neymiş? Makbul değil. Ve aynı zamanda bu sıfat nedir? Münafıkların sıfatı değil Kalplerinin tasdiklemediklerini azalarıyla ne yapıyorlar? Gösteriyorlar. Bu da nedir? Demek ki İslam dinini insanların çok güzel anlaması gerekiyor. Ali selam. Biraz hoş Evet. Evet. Günümüzde de gerektiği şekilde iman etmediği için insanlar Allah'ın hükümlerini içine sindiremediği ve başka dinleri benimsediği halde kendilerine Müslüman diyen ve kendilerini Müslüman olarak tanıtan birçok insan sınıfı da nedir? Vardır. İslamiyetin yani teslimiyetin geçerli olabilmesi için birincisi gönül rızası ile. Hiç şek şüphe, zorlanma duymadan Allah'tan gelene ne yapma? Teslim olmak gerekir. Yani kulluğun gereği nedir? Budur. Gönül sıkıntısı ne yapmayacaksın? Duymayacaksın. Duyduğunuz sıkıntı var. Ve imanda nedir? Geçerli değildir. Şeksiz şüphesiz. Direkt. Bakın mesela İslam'da Allah'ın kitabına gidin. Aklınıza gelecektir kafanızı karıştıracak, gönlünüzü bulandıracak her mesele sorulmuş ve cevabı alınmıştır. Şunları nasıl dirteceksin? Veyahut e, sen dünya yaratılmadan neredeydin? Yani Allah Azze ve Celle'yle alakalı, kaderle alakalı ve insanın kafasına takılacak hallerle veya çok evlilik yapan bir kadın ben ahirette kimin eş olacağım diyor. En son kimin nikahında ölmüşsen Onundur. Yani akla gelecek her sorunun cevabı İslam'da ne yapılmış? Verilmiş. İnsan da oraları okuyup ne yapacak? Allah'a teslim olacak. Ve kardeşlerim Allah'a Azze ve Celle insana e, tercih hakkı vermiş. Yani ihtiyar hakkı. veya hür irade diye de ifade ediliyor ama bu maalesef bazen yanlış anlaşılıyor. Yani ben istediğimi yaparım. İstediğim şekilde hareket ederim. İstediğim gibi e, hayatımı tanzim ederim gibi. Aslında değil. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu Resullerle İslam dininin ne olup ne olmadığını ne yapmış? Anlatmış. Ve Enfarm 42'de diyor ki isteyen iman etsin. isteyen küfür etsin. Ama inanan da küfür de açık delillerden sonra yani bilerek inansın, bilerek ne yapsın? küfretsin. Adam diyor benim namazım oldu mu? Benim orucum oldu mu? Hiç sormaya gerek yok. Gittiğine sor İslam dinine. Namaz nasıl kılınır dinde? Oruç nasıl tutulur? Ölçü belli Kur'an ve sünnette. Ona ne yaparsın? Uyarsın. Ve İslam dini de budur. Bunun dışındaki nedir? Değil. Ve İslam dinini kapsamlı olarak kısaca şöyle tanımlamak da mümkün değil. Ve onun kapsamlı tarifi ancak Kur'an ve sünnetin tamamı olarak ne yapılabilir? Yapılabilir. Dar olarak İslam'ın tarifini yapmanız mümkün değil. Çünkü bir yerde İslam dini deyince imanı batinilik İslam'ı ise alenilik olarak anlatırsın. Yani iç olay, kalbi olay, tasdik olan bölüme iman Dış olarak, amel olarak e, gündeme gözükene ise ne diyorsun? <gülüyor> İslam olarak. Ama ikisinin toplamı da nedir? Dindir. Allah razı olsun. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı tarif ederken kardeşlerim, Bukhari'de, üstünde bütün hadis kitaplarında şu hadisi görürsünüz. İslam, beş temel üzerine ne yapılmıştır? Bina edilmiştir. Yani İslam'ın bir esasları var bu bina, bu esaslarla nedir? Ayakta durur. Bir tanesini inkar, adamı ne yapar? Götürür. Bunlar neydi? Her ibadetin kabulünde birinci ölçü nedir? İhlastır. Allah'a asla şirk koşmama. İkincisi nedir? Peygamberin sünnetidir. Burada da İslam beş temel üzerine kurulmuştur derken Allah'a asla şirk ne yapmayacaksın? Koşmayacaksın. Koşmayacaksın muaz Yemen'e gönderdiğinde bile sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onlara ne yap? Allah'ın birliğine davet et. Bak birinci esas. İki, onlara günde beş vakit namazın olduğunu söyle. Nedir? Namaz geldi. Arkasından zenginden alıp fakire verilmek üzere nedir? Zekatın olduğunu söyle. Diyor. Bak İslam'da olduğumuz halde şu odada kaç kişi zekat hesaplayabilir? kendi nefsinize bu cevabı ver. Ben yapabilirim diye. Ve her insanın bu meseleleri ne yapması bilmesi gerekir. Gidip bir hocaya sormana gerek yok. Seni öğrenmen gerekiyor. Çünkü İslam'ın nedir bu esaslarından. Senin gibi birisi zekat hesaplayabilir mi? Malı bilen sensin. Kazancını bilen nedir? Sensin. Ve sana o kazancı verenin kim olduğunu bilen nedir? Sensin. Öyleyse. En iyi hesabına ne yapacaksın? Sen bileceksin. Kayınpeder'le bir gün çarşıya namaza gittik Yeşil Dediler ki yağmur duasına gideceğiz. İyi, gittik. Tepenin başında müftü, içki içen gençleri yakaladı. Aha dedi bu yezitlerin yüzünden dedi. Yağmur yağmıyor, şöyle diyor, böyle diyor, adam işte. Ben seslenmedim. Ondan sonra şöyle iki saf yaptılar. Dargın, kırgınları karşı karşıya getirdiler. Böyle kucaklaştırdılar. Birisi böyle yarım yamalak şey yapmış. Hemen büyükler sizin gibi ırzı kırıkların yüzünden dedi yağmur yağmıyor dedi iyice kucaklaştırdılar böyle. Neyse herkes inanın tepeden inmeden yağmur yağdı. Ben hangi yağmur doğasına çıktıysam gördüm Rabbim deriyor ya. Geldik çarşıya makam odasına. Bizim gayb pederlerinde müftü iyi konuşuyor. Dedim hakikaten dedim o içki içenlerin yüzünden de amıyor. Baktım orada i̇bn Mace Mace'de var. Aldım hadisi. Bak dedim Allah'ın Resulü ne diyor. Bir oku bakayım. Ey diyor muhacir cemaati. Ey ensar cemaati. Sizden diyor şu beş şeyi yaptığınızda hayırdan eser ne yapmaz? Kalmaz diyor. Hangi topluluk ki diyor malının zekatını vermedi Allah onlara bir damla yağmur ne yapmaz? İndirmez diyor. Niye inmiyormuş yağmur? <gülüyor> Müslüman inandım diyen insanlar zekatını vermedi mi oraya ne yapmıyormuş? İnmiyor. O tahalı veren kim? Sen burada yakıyorsun koskoca başak veriyor. Kim veriyor bunu? Allah sahipsini istemiyor ki zekatını ver diyor. Kendin suluyorsan, meşakkat çekiyorsan 20'de bir. Yok. Direkt doğadan olan Allah'ın gönderdiği suysa onda bir öşür var diyor. Yani senden hepsini de isteme. Ama buna rağmen şu kadar malın mı var 40 tane? Bir tane koyun diyor. 300 tane mi? İki oldu diyor. Yani hepsini de senden ne yapmıyor? İstemiyor. Ama sen şuradan bir ağa geldi deyince hemen koyunu yıkıyor. Allah'a gelince koyunu ne yapmıyor? Vermiyor. İşte Allah diyor, hangi topluluk ki zekatını vermedi, Allah onlara bir damla yağmur indirmez. Ama dağda otlayan hayvanlar, emzikteki çocuklar, kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın, vallahi bir damla yağmur indirmez diyor. Allah yine merhamet ediyor, yine indiriyor. Ama insanda zekatını ne yapması? Vermesi. Demek ki Müslümanların dininde ne var? Bir eksiklik söz konusu. İşte İslam'ın beş esası var ve bunun üzerine bina edilmiştir. Bunlardan birincisi Allah'ın Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etme, namazı kılma, zekatı verme, gücü yetene Kabe'yi hac etme ve senede bir ayda nedir? Oruç tutma. Bakın bu hadis İslam'ın beş temel esas üzerine nedir kurulduğunu söylüyor. Ama Bektaşiye sormuşlar. İslam'ın şartı kaç bir namaz bizde yok demiş. Oruç o da hastayız tutamıyoruz. Haç, zaten yok. Gidemiyoruz. Kala kala bir şehadet kaldı demiş. Yani onun hesap inandım diyen insanlarda da Müslüman mısın? bir de şöyle elini vur. Elhamdülillah kardeşler Müslümanım der. Bir tek ne yapıyor? Bu kalıyor. Bu değil. İslam'ın beş tane temel esası var. Bu beş temel esasın üzerine bunu ne yapma? Bina etmek zorundasın. Evet. İslam'ın zıttıysa cahiliyedir. Cahiliye de bir inanç ve yaşam sistemidir. Ve İslam'ın dışındaki her türlü küfrün ortak adı nedir? cahiliyedir. Yani küfrün adı cahiliyedir. Ve küfür de İslam'ın zıttıdır. Doğruluk varsa, İslam'dan. Yalancılık varsa, küfürdendir. Vefa varsa, İslam'dan. Nankörlük varsa, küfürdendir. Yani her şeyi ne yapıyor? Zıttıyla. Namaz varsa, İslam'dan. Namaz yoksa, küfürdendir. Yani hangisini alırsan, budur. Eğer Müslüman burada değilse, Allah'ın kulu değilse muhakkak neymiş? Burada şeytana hizmet ettiği bir muhakkak nokta var. Ömer'in dediği gibi, Allah kendisinden razı olsun, İslam'la cahiliyeyi bilmeyenler türeyince, İslam'ın düğümleri teker teker ilmi, ilmi çözülür. Anladınız mı? İslam'la cahiliyeyi bilmeyenler yani İslam'la küfürü, din küfürü İslam ile cahiliyeyi birbirinden ayıramayan insanlar çoğalınca din bir bir, ilmik ilmik ne yapar çözülür. Yani birlik beraberlik, tevhid, akide kardeşlik, hiç bir şey ne yapmaz kalmaz diyor. Allah kendisinden razı olsun. İslam tüm ayrıntılarıyla cahiliyetin karşısındadır. Çünkü İslam'dan bir cüz Allah'ın her şeyi içine alan ilminin eseridir. Ona karşı olan her düşünce ve her harekette mutlaka cahiliyedir. Çünkü o sınırlı insan ilminin eseridir. Öbürü ise Allah Azze ve Celle'nin ilminin nedir? Eseri olan bir şeydir. Ve ona karşı olan her düşünce ve harekette mutlaka cahiliyedir. Bugün bakın Yapılan her yasalar, anayasalar, baba yasalar, yama yasalar artık her neyse iflas ediyor mu? Hı. Çünkü belli bir düşünceye hizmet eden bir şeyler koyuyorlar. O da gelen bir nesli ne yapmıyor? Karşılamıyor. Onlara ne yapmıyor? Yetmiyor. Düşünce değişiyor. Yaşantı değişiyor. Hareket değişiyor. Ve ne yapıyor? Hemen bu bize yetmiyor. Ne yapalım? Şunu koyalım. Veyahut bugün ilah diye ilan edilen 50 sene geçiyor. Ne yapıyor? O vatan haini olarak ilan edilir. Yeni ilahlar gündeme geliyor. Bütün cahiliye sistemi böyle nedir? İflas etmek zorundadır. İşte İslam dininin gayesine baktığımızda, İslam'ın getirdiği hükümlerin hepsi insanın mutluluğu üzerinedir. Yani senin fıtratını bozacak, senin fıtratına ters bir tane hüküm göremezsin. Cahiliye ise bunun tam zıttıdır. Mesela demokrasinin tanımını yaparlar. Ne derler? Halkın kendi kendini yönettiği sistemler denir. Yanlış. Özgürlük derler. Yanlış. Halkçılık derler. Yanlış. Sen annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Hanımının, çocuğunun, yani teyzenin, Kadın mesabesinden kimse. Ama bunlar hoşlanıyor. Genel evler açık. Veyahut daha başka fuhuşhaneler nedir? Açık. Çok rahatlıkla umumhane diye koyar ve bunlar hiç bundan ne yapmazlar? Rahatsız olmazlar. Ne zaman rahatsız olurlar? Kendi anasını, kendi bacısını orada görürse rahatsız olur. Gözünün önünde değilse ondan bile ne yapmaz? Rahatsızlık duymaz hale gelir. Veyahut Düğün olur, karşılıklı danslar, kıvırmalar, mıvırmalar orada rahatsız olmaz. Ama yolda karısına öyle birisi sarılsa, karısıyla iki hoplasa onu orada vurur, düğünde oldu mu, danstı veya folklor'da, halaydı ne yapar? Orada rahatsız dünya Düğün yap, bu çağdaşlık der. Yani İslam insanın mutluluğunu getirir. Mutsuzluğuna nedir? Değildir. Ama cahiliye ise sadece geçici, afyon gibi bir lezzet verir. Arkası hep nedir? Hüsrandır. İnsanı tamamen bunalıma sokar. Bakın İslam'ın hakim olmadığı ülkelere intihar vakası adam öldürmek daha fazla. Yani İslam'ın olmadığı mesela Avrupa'ya bakın, birçok yere bakın, istatistiklere bakın, hep intihar olayları. Neden? Yaratılan fıtrat kulluk için yaratılmış. Allah'a kulu olmayınca her şeye kulluk. Mesela bir ara yeni iman etmiş bazı insanların konuşmalarını dinledik. Bir arkadaş getirdi. Ya adamın yaşı yirmi, başına gelmedik kalmamış. Yani af ah ibnelikten tut. Kendi annesinin gözü önünde zinasından tut. Yani yirmi yaşındaki bir delikanlı küfrün her şeyini ne yapmış? Tatmış ya, altı yedi yaşında bunlarla tanışmış. Artık vücut 20 yaşında, yüz yaşındaki adamın tecrübesine sahibini iflas etmiş, arıyor temizliği. İslam'ı görünce de pat diye sarılıyor ve artık ondan vazgeçmiyor. Biz ise İslam'ın neresine girmişiz, nereden çıkmışız veya çıktık mı çıkmadık mı onu da bilmediğimiz için neresinde olduğumuz zahir edemiyoruz. Ama karşıdan bir kafir veya müşrik iman ettiğinde İslam'ın ne olduğunu, ne olmadığını ne yapıyor? Çok iyi anlıyor. Burada bir Amerikalı birisi vardı. Türk'ten evlenmiş. Biri geldi tasavvuf kitabı sordu. Ben yok dedim. Bu hemen kalktı. Dur dedi. Yarım yamalak Türkçesi. Kapıyı kapattı gir. Sen ne yapacaksın bunu? Allah var, Resul var diyor. Sen başka ne yapacak diyor. Yarım yamanak Türkçesiyle bırakmadı. Bak bizi anladığımız Türkçe'de anlatamadı. Dışarıdan biri girdi mi İslam'ın ne olduğunu ve ne olmadığını anlıyor ve İslam'ım diyen birisine yanlış yaptığında yakasını bırakmıyor anlatan alıdır. İşte İslam dini böyle. Cahiliyeyi tamamen nedir? Reddetmedir. Ve gaye de insanların mutluluğudur. Ve hem dünya hem de ahiret saadeti. Ve İslam kişinin kalbini, akli düşüncelerini ve amellerini ıslah ederek, onları yükselterek bu saadete ulaştırır ve asrı saadeti düşünecek olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğinde o tabloya şöyle bir gidelim. 9-10 erkek bir kadından beraber oluyordu. Rahatsızlık duyuyor muydu? Yok. o birçok erkekle bir kadın yüze yakın ne yapıyordu? Oluyordu. Rahatsızlık duyuyor muydu? Yok. Doğurduğu zaman o erkekleri tek tek çağırılıyor, Şöyle bakıyor bunun babası bu deniyordu. Kadın onun karısı. çocukta ne yapıyor? Onun çocuğu oluyordu. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan sorulara en çoğunluğu benim babam kim sorusudur. Neden? Ah. Merak ediyor adam ya. Babam kim diyor? Merak ediyor. Yani belirsiz. O kadar fuş yaygın ki. Kız çocuğu olduğunda adam rahatsızlık duyuyor. Ve büyüdüğünde diri diri götürüp ne yapıyordu? Gömüyordu. İşte İslam dini geldi, o karanlık gitti. İffet geldi. Huzur geldi. Evlere güven geldi, ticarete düzgünlük geldi, dürüstlük geldi, kardeşlik geldi, paylaşım geldi. Ve öyle bir oldu ki dünyada o ana kadar bir devlete sahip olmayan Araplar koskoca bir devlet oldu. Ve yeryüzüne İslam onların vasıtasıyla ne yaptı? Yayıldı. Bakın İslam'ı kabul edenlerin bedenine girdiğinde yaptığı temizliği görüyor musunuz? Bizde ise böyle bir temizlik olmuyorsa inandığımız şu İslam'ı bir gözden ne yapma? Geçirmek zorundayız. Hakikaten biz İslam'ın neresindeyiz? Hakikaten bu beş temel var mı? Şimdi adamlar gidiyor usul kaydı öğretiyorlar. Hayır. Usul hayda kime öğretilir? Ha? Belli bir ilmi terbiyeye gelen, davetçi olan insanlara öğretilir. Şu toplumu öğretecek bilmediği şeylerdir. Şimdi herkese kapasitesi gücün nispetinde bir şeyler. Adam mesela okur bir şeyi her gün geri 30 tane, 40 tane, 10 tane soru sorar. Öbürü haftada bir soru sormaz. Buna öğrettiğin ilimle, şunu öğrettiğin ne yapmaz? Aynı olmaz. Mümkün değil. Çünkü bunun zemini var. Senin zeminin nedir? Yok. Onun için İslam dininde de öğrenilecek birinci esaslar bunlar. Bu esaslar öğrenilmeden, hayata geçmeden hiçbir kıymeti ne yapmıyor? Olmuyor arkadaşlar Allah hepimize hayır versin. Hem fert hem de cemaat olarak anlayış versin. Bakın, İslam'ın dört tane e, hükmü var, kısımları var. Asıl üzerinde durmamız gereken. Birincisi imandır, ikincisi ameldir, üçüncüsü ahlaktır, dördüncüsü de hukuktur. Yani insanlar arası muameledir. İslam bu dört esasın üzerinde hassasiyetle ne yapar? Durur. Birincisi iman, insanın dinde kabul etmesi, ve reddetmesi gerekli hususlardır. Ki bu imanıyla alakalıdır. Çünkü bir insanın bir şeye yaklaşması nedir? Veyahut reddetmesi hep imanın nispetinde. Allah Azze ve Celle imanınızı artırsın. Düşünün. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı neyle? Herkes imanın nispetinde. Dünyanın en güzel erkeği, çirkin bir kadından imtihan olur mu? Süleyman Aleyhisselam neyle imtihan oldu? M. Dünyanın yani her şey emrine verilmiş. Neyle imtihan oldu? M. Eyüp Aleyhisselam sıhhatle. Yani bütün peygamberlerin imtihanlarına bak çok farklı. Ve bunlar bizim için nedir? Birer ölçüdür. İşte imanın nispetinde insan o imtihanı ne yapıyor? Kazanıyor ve Allah muhafaza kaybetme noktasına gidiyor. Ama şeytan sana dokunsa, Allah'ın yolundan saptırmaya çalışsa dahi sen mümin olarak, iman ehli olarak ne yaparsın? Tekrar Rabbini bulur ve tövbeye gidersin. Bu da senin imanının olduğunu gösterir. İkincisi ameldir. Çünkü iman ettim diyen birisi bunu ikrarla, azalarla nedir? göstermek zorundadır. Yani İslam'ın e, ölçüsüdür, şiarıdır. Amel olmadan imanın olması nedir? Mümkün değildir. Çünkü biz imanın tanımını yaparken kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek deriz. Ama mürciye der ki amel imandan bir cüz değil. Biz mürciye nedir? Değiliz. Azalar da ne yapacak bunu? Gösterecek. Ve biz harici de değiliz. Hariciler ne yapar? Burada dururlar. Biz arttığına yani salih amellerle e, arttığına masivelerle, günahlarla imanın eksildiğine ne yaparız? İnanırız. Haricilerde de ne yapar? Burada ayrılırız. Üçüncüsü ise ahlaktır kardeşlerim. Özellikle üstünde durulması gereken hal ve hareketleri, davranışları İslami ve insani ilişkileri açıklayan Hükümleri insan çok güzel bilmesi gerekir. Mesela hepiniz okumuşsunuzdur. Evet, okumuşsunuzdur. Diye ben üstünü zannederek gideyim. İbn Abbas bir gün Allah kendisine razı olsun namaz kılarken şöyle hatırlayın, elini kaşırken birini görüyor namaz. Eğer diyor bunun kalbinde iman olsaydı, bu diyor ne yapmazdı, kaşmazdı. Ve adam tilki gibi namazda sağa sola bakıyor. Biz diyor, Allah Resulü'nün zamanında kıble şey, seyde mahallinin dışında kafayı ne yapmazdık? Kaldırmazdık. Bakın hadisin devamına bakın. Ve diyor, çarşıya gittiğimizde herkesten alışveriş yapardık. Hiç rahatsızlık duymazdık. Diyor. Şimdi diyor, çarşıya gittiğimizde falan oğullarının dışında alışveriş yapacağımız kimse kalmadı. Görüyor musunuz? Namazdaki yani adamın davranışı ticaretindeki davranışı. Yani amellen İslam birbirine ne yapmış? O vaziyete gelmiş. Ve bugün gelip soruyor. Ya namazda ben ne oldu mu şaşırıyorum? Ne kıldığımı bilmiyorum. Ne okuduğumu bilmiyorum. Kıldım mı kılmadım. Abdestim var mı yok mu? Yani bırak adam namazı namazı kılıp kılmadığını hatırlamıyor. Abdesti alıp almadığını hatırlamıyor. Ama sahabe öyle bir namaz kılıyor ki Allahu Ekber dediğinde dünyayla artık irtibat ne yapmış? Kesilmiş. Onların namazıyla bizim aramızdaki namaz niye? Bunları ne yapacağız? Gözden geçirmek zorundayız. Ve ahlak tamamen amellerle. Bunlarla alakalıdır. Düşünün. Allah kitabında bu namaz sizi her türlü kötülükten alıkoyar diyor mu? Namaz nedir? İslam değil mi? Bu namaz diyor günde beş sefer diyor kapınızın önünde nehir olsa ona girip çıksanız kirde neser kalır mı? Ya bunlar namaz kılmıyor müstümanlar ya da namazının hakkını ne yapmıyor? Vay o namaz kılanların haline diyor herhalde ona gidiyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Yine kardeşlerim oruca bakın. Oruç insan için bir kalkan değil mi? Zekat, sadaka bir temizlik değil Veyahut bir haç anadan doğmuş gibi insanı tertemiz kılmıyor Peki bu günah işleyenler nasıl işliyor? Öyleyse İslam dini hakikaten ne yapmamış? Tam manasıyla anlaşılmamış. Üçüncüsü hukuk, iman, ahlak ve şahsi amel gibi konuların dışında kalan özellikle yönetim, toplum idaresi, ekonomik durumları içeren konuları işte evlenmeydi, boşanmaydı, miras hukukuydu. İnsanların bunu ne yapması? Öğrenmesi gerekir. Mesela feraizi her Müslümanı çok çok iyi bilmesi gerekirken ferahizden hiç kimse ne yapmıyor? Yani zekattan anlamıyor ki, ferahizden anlasın. Yani miras hukukundan Allah hepimize hayır versin. Bu konularda bizleri bilgili kılsın. Ben inanıyorum ki bu dersten sonra sizler bu konuları harır harır arayıp böyle en azından ana başlıklarda öğreneceğiniz kanaatindeyim. Ve İslam, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası değil, her yönüyle insan hayatının bir bütünüdür. Yani sadece bir hobi olarak, bir namaz saatinde biz İslam değiliz. Hani imam dışarıdan geliyor, içeriye kaç oradan üzerine alıyor, elbisesi giyiyor, kafaya da fesi koyuyor ya, o dakikada İslam değil. O dışarıya çıktığında da İslam, içeriye girdiğinde de nedir? İslam yatarken de kalktığında da yaptığı her harekette İslam'ın nedir? Bir bütünü hayatına ne yapması? Girmesi gerekir. Ve insanın günlük 24 saatini ve doğumdan ölümüne her alandaki her yönünü İslam kapsar ve aynı zamanda da nedir? Belirler. Sen tuvalete hangi ayakla gireceksen Devleti nasıl yöneteceksen, birliği nasıl sağlayacaksan, yemeği hangi elinden yiyeceksen bunun hepsini ne yapar? İslam belirler. İslam bir yere karışık bir yeri ne yapmaz? Bırakmaz ve laiklik de dinsizliktir. Kesinlikle İslamla nedir alakası yoktur. Yani kafirlerin tabutist sistemlerin bulduğu saptırma cümlelerden bir tanesidir. İslamsa. Beynenler. Bütün insanları ne yapar? Kapsar. Ve kıyamet alametlerine bakın en sonunda iki tayfa kalacak. Kim onlar? İnananlar ve küfredenler. Ve karşı karşıya gelecektir. Ne zaman? Aha bu meseleleri anladığınız zaman karşı karşıyasınız işte. Anlayamadınız müddetçe böyle karışık ne yapacak? İnsanlar gidecek. Ve İslam'ın genel özellikleri var kardeşlerim. Birincisi, İslam dini Rabbaniliktir. Yani Rabbe ait olmak ilahi olmaktır ve İslam hak ve ilahi bir dindir. Vahye dayanır. Kesinlikle akıl dini değildir. Hedef tamamen vahyidir. Tamamen nedir? Teslim olmadır. Hiçbir insanın hangi insan olursa olsun dinde sözü geçerli. Nedir? Değildir. Sadece Allah'ın ve onun Resul'ün sözü dinde nedir? Geçerlidir. Vahye dayanır. Akla ne yapmaz? Dayanmaz. Ama akıl dinidir. Yani akıllıların dinidir. Akıllı olanlara hüccet olandır. Fakat kesinlikle vahiy dışında İslam nedir? Bir şeye dayanmaz. Ve annen dediği gibi Allah kendisine razı olsun. Ebu Davud'un naklettiği rivayette eğer İslam dini, akıl dini olsaydı ben ayağımın altına mest ederdim. Ama ondan yani Resul'dan üstüne ne yaptım? Mest ederken gördüm diyor. Demek ki İslam dini nedir? Vahiy dini hedef ve gayede Rabbani'dir ve sadece Allah'ın rızası vardır. Başka hiçbir rızayı gözetmez. İkincisi ise insaniliktir. Yani İslam'daki her şey senin fıtratına nedir? Uygundur. Zina etme mi diyor. Bu sana zarar verdiği için. Yalan söyleme mi? Senin karakterini bozduğu için. İçki içme mi? Senin aklını giderdiği için. Yani koyduğu her yasak senin fıtratına nedir? Uygun olan bir şeydir. Çiğnediğin her noktada aslında kendi bendini, kendi fıtratını ne yapıyorsun? Bozuyorsun ve dışına çıkıyorsun. Üçüncüsü ise İslam dini kapsamlılıktır ve evrenseldir. Sadece bir gruba has nedir? Değil. Ha, siz şimdi buraya geliyorsunuz. Biz biz cemaatiz, bir ümmetiz diyemezsiniz. Afrika'da birisi varsa, dini öğreniyorsa, İslam'ın esaslarına sarılırsa, senin kardeşindir, rengini olursa olsun. Japonya'da birisi varsa, o da senin nedir? Kardeşindir eğer İslam'ın e, ahkamına, akidesine sahipse. Yani kapsamlık ve evrenselliktir. Hani sohbetin önünde Türktü Kürttü deniyor ya. Kürtse, Kürt kanı olanlar birbirini bağlar. Türkse, Türk kanı olanlar birbirini. Ama İslam dini, Türkü, Kürtü değil. Evrensel. Japonu da var. Çerkezi de var. Yani yaratılan her ırkı ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Evrenseldir ve hepsini de ne yapar? kapsar ve dinimiz diyor ki başınıza Habeşli diyor. Bir çarpık bacaklı ince bacaklı biri de geçse hem de kömür gibi de simsiyah olsa ona itaat edin diyor. Ama ırkçıysa yapamazsın. İlla kurtse yaparsın. Veyahut ne mutlu Türk'üm diyor ya ya sev ya terk et diyor. Türk sen yaparsın. Yoksa yapamazsın. Ama Müslümansan ona itaat etme Allah'ın emri. Çünkü iblis etmedi, lanetlendi. Tardezilli. Sen orada ne yapma? İtaat et. Üçüncüsü ise İslam dini hep vasattır. Denge dinidir. Hiç ifrat ve tefriti yoktur. Aşırısı nedir? Yoktur. Sevme. Ölçülü sev. Bir gün olur, düşman olur. Bir gün olur, dostun olur. Yani hep dengede. Saçıp savurma. Eli sıkı da ne yapma? Olma diyor. Vaktini boşa harcama. Sıhhatini ne yapma? Bozma. Yani hangi meseleye bakarsan bak İslam dini nedir? Dengede. Ve Ayşe annemizi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından hem de önde giden kafa adamları, Allah onlardan razı olsun, geliyorlar Neyini soruyorlar? Nafile ibadetlerini. Ali var, İbn Abbas var. Zahabenin yani, önünde gidenleri var. Soruyorlar gece namazını, nafile orucunu, işte ne kadar uyurdu. Dinliyorlar. Biri diyor ki, ben diyor gece hiç uyumayacağım. Hep namaz kılacağım. Biri diyor ki ben kadınlarla hiç evlenmeyeceğim. Biri diyor ki ben hep oruç tutacağım. Allah Resulü duyuyor. Aleyhisselatü Vesselam. Geliyor kapının ağzında. Hiç onlara cevap vermiyor. Doğru. Mescide gidiyor. Allah'a hamd ediyor. Ve diyor ki, birilerimize ne oluyor ki şöyle şöyle diyorlar. diyor. Ben geceleri bir kısmı uyur, bir kısmında namaz takılırım. Da Kadınlarla da evlenirim. Bazen oruç tutar, bazen de bırakırım. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirse ben de değildir. Diyor. Yani hep denge değildir Hep vasatlık sana zor gelecek hiçbir şey İslam senden ne atmıyor istemiyor. Adamın birisi yolun ortasında oturmuş, oruç tutuyor, kimseyle konuşmuyor. Ne oldu ki buna diyor. Ve Allah'ın Resulü bu adak adadı. İşte güneşin alnında oturacağım, oruç tutacağım. Estağfurullah dört yol ağzında oturacağım. Yani insanların gelip geçtiği. Oruç tutacağım ve kimseyle konuşmayacağım. Söyleyeyim buna gölgede otursun, gelenle geçenden konuşsun, orucunda otursun. Allah'ın onun kendisini cihet etmesine ihtiyacı yoktur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nafile ibadetlerden soruyor. Allah diyor az da devamlı yapılan ibadetlerden hoşlanır. Diyor. Yani hiçbir şeyin aşırısına ne yapmayacaksın? Gitmeyeceksin. Bizdekiler Mehter marşıyla gider, İzmir marşıyla geri döner. Amellerde devamlılık nedir? Yok. Onun için İslam dininde vasatlık ve denge dördüncü şeydir, temel kaydedir. Beşincisi ise İslam dini hep açıklık ve netlik dinidir. Hiçbir zaman bir Müslüman hiçbir amelini gizleyemez. Allah'ın farz kıldığı temel esaslarsa bunu ne yapmak? Yapmak zorundadır. Bunu yapmadığında açık ve net olmadığında kimliğini dahi ne yapamıyorsun? Koruyamıyorsun. Ve birçok soruyla karşı karşıya kalıyorsun. Ya hocam Cuma'ya gitmemize izin vermiyor. Ha, ben anlıyorum ki bu namazı da orada gizli kılıyor. Ya işte ben diyor, lokantada çalışıyorum oruç tutturmuyor. Demek ki İslam kimliğini gizlemiş ki o orada ne yapıyor? Patron çalıştığı iş yerinde de kendisinin üzerine baskıyı kuruyor. Sen karşıdakine kimliğini ver, o sana baskıyı ne yapamaz? Kuramazsın. Yani Birçok insandan duyarsın, ya bunun gibi Müslüman olduktan sonra ben buna bir şey diyemem ki, adam dinini yaşıyor der. Bunun gibi değil ki der. Cumaya kaçıyor, vakit çalıyor diyor. Adam beş vakit namazı kılmıyor, Cumaya kaçıyor, vakit çalıyor diyor. Adam bak nereden neyini hesaplıyor. Onun için Müslümanın dini de açıktır. Ve dininin bütün... Kaidelerini ne yapacak? Açıkça söylemekten korkmayacak. Bugün bir Hristiyan, bir Yahudi çok rahatlıkla geziyor, çok rahatlıkla giyiniyor, çok rahatlıkla amelini işliyor mu? yahutta da bir müşrik nereye gidiyorsun acaba arama. ne yapacağım kurban keseceğim diyor. Ama bunu söylüyor. Ama normalde bir cami olsun burası oraya gittiğini söylemez kadar. Söyler mi? Bunu demez. Ama türbiyede de mi? Veyahut nereye? Ya Hacı Bektaş günü varmış diyor. Denizli'ye gidiyoruz diyor. Evet. evet. Tarsus'ta diyor bilmem ne mağaraları varmış, ona gidiyoruz diyor. Ya camiye gidiyorum da. Yani İslam dini netlik dinidir. ise halis din, değişmeyen, vallahi Hindinde kabul olan din sadece nedir? İslam dinidir. Bunun dışında hiçbir din nedir? Geçerli değildir. Bugün mesela Yaşar Nuri gibi insanlar çıkıp da Hristiyan ve Yahudilerin veya müşrik ve kafir kelimelerle oynayarak bugün hala Hristiyanların ve Yahudilerin mümin olduğunu ve cennete gideceklerini söylüyor mu? Söylüyor. Ama hak geldi. Batıl nedir? Zahil oldu. Sadece şu an geçerli olan nedir? İslam dinidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinde birisi diyor ismimi duyar da bana iman etmez sandı olsun ki müşrik olarak ne yapmıştır? Ölmüştür. Çünkü onlar kitaplarında tahrif olmuş kitaplarında bile beni ne yapıyorlar? Kendi öz çocuklarında dahi tanırlar diyor. İslam dini aleniliktir ve halis dindir. Ve yedincisi İslam dini her şeyden önce tevhid dinidir. En mükemmel Allah inancını Yerleştirir ve İslam'da Allah'ın sıfatları insanlara ve diğer varlıklara ne yapılmaz? Verilmez ve onlar ilahlaştırılamaz. İsteyeceksen Allah'tan isteyeceksin. Sığınacaksan Allah'a sığınacaksın. Adak diyeceksen Allah'a ne yapacaksın? Adayacaksın. Ne bir muskaya, ne bir cevşene, ne bir türbeye, ne de bir ermişti, kutuptu ona ne yapamazsın? Gidemesin. Yani müslümanım dedi mi tevhid dininde de ne yapmak? Kabul etmek zorundasın. Ve yine İslam dini tüm peygamberleri tasdik eder ama itaati ve ittibası nedir? Allah Resulü'nü Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına vaiz verirken Ömer gidiyor. Allah kendisinden razı olsun eline Tevrat'tan birkaç sayfa alarak geliyor. Hiç peygamberin gözüne bakmadan e Allah'ın Resulü diyor, sana diyor Allah'ın ayetlerinden okuyayım mı diyor. Bir kafayı kaldırıyor, bakıyor ki Allah Resulü'nün, Aleyhissalatu vesselam'ın kızdığını, gözlerinin kıpkırmızı ve boyun damarlarının şiştiğini görüyor. Hemen diz çöküyor. Vallahi diyor Allah'ı Rab, dini İslam ve seni de ne yapıyoruz? Resul olarak tanıyoruz. Deyince Vallahi diyor kardeşim Musa aranızda olsa ve şu getirdiğime tasdik etmese andolsun ki o bile yoldan çıkmış sakınlardan olur. Yani biz Peygamber. aleykümselam ve Bütün peygamberleri tasdik ederiz, iman ederiz ama bizim itaatımız ve ittibamız tabi olmamız sadece Allah Resulü'nün şeriat üzerinedir. Ve İslam dininin bir esası da egemenlik sadece Allah'ındır. Ve onun resulündür. Yani yasama, yürütme, yargılama, hüküm sadece İslam dininindir. Başka hiçbir şey buna nedir yetkili değildir. Geçerli değildir. Bugün Kanada özgürlükler ülkesi diyorlar. Niye biliyor musunuz? Hristiyansa Hristiyan Mahkemesi, Yahudi ise Yahudi Mahkemesi var. Müslümansan Şeriat Mahkemesi var. Yani özgürlükler ülkesi diyorlar. Müslümanı götürüp anca e, orada yargılayabiliyorlar. Tabi işlerine gelmediğinde kendi mahkemeleri var. Hani bizde halkçılık, özgürlük dedi mi hemen bu tarafta geldi mi Atatürkçülük diyor. Laiklik diyor. Hemen bir şey nedir orada mızrak batıyor. Buradaysa yasama, yürütme, hüküm koyma sadece kimin için? Müslüman için. İnanan insan için İslam dinidir. Ve yine 10. kaynak İslam sağlam bir kaynaktır. Temeli de sağlamdır. Allah Azze ve Celle ben indirdim. Ben koruyacağım demiştir. Bizim kaynağımız sağlamdır. çürümez, İflas etmez. Hiçbir zaman geçtiğinde bu buna yetmez. Bu geçmişinde şimdi başka şeyler var. Biz bununla amel edin diyecek değildir. Evrenseldir ve kıyamete kadar bütün insanlara hüküm olarak Kur'an ve sünnet nedir? Yeterlidir ve sağlamdır, tertemizdir. Çünkü Allah Azze ve Celle ben indirdim ben koruyacağım. Ve yine İslam dini evrensel bir uyum içindedir. Ve kıyamete kadar da böyle olacaktır. Yani Araplara inmiş, Arapların fıtratına uygun olmuş, Türklere gelmiş, Türklere ters etmiş değil. Her fıtrata, her yörede, her evrende İslam ne yapmış bir uyum içindedir. Ve oradaki insanların hepsine hayır getirmiştir. Hangi topluluk kabul etmişse ona ne denmiş? Müslüman denmiştir. Bitmiştir. Zenciysa de Müslüman, sarıysa, kırmızıysa da nedir? Müslüman. Bunun adı nedir? Müslüman olmuştur. Ve İslam'da kardeşlerim tek toplum yani ümmet inancı vardır. İslam, İran, İslam Cumhuriyeti, Pakistan, İslam Cumhuriyeti falan filan Cumhuriyet yok böyle bir şey. Eğer bir yerde hakikaten İslam'ın devleti varsa Dünyanın öbür ucundaki bir Müslüman orada ne yapamaz? Yaşayamaz. Gelip o ümmetin içine ne yapma? Katılmak zorundadır veya o emirden izin alarak orada yaşayabilir. İslam tek toplum ve ümmet dinidir devlet yapısı olduğunda. Ayrı gayrı ne yapamaz? Olamaz. Ve yine İslam dini kolaylık ve müjde dinidir. Zorluk, nefret ettirme dini nedir? Değildir. Adam geliyor mescide bevle diyor. Sahabeler yapma etme bir şeyler Allah Resulü bırakın diyor. Adam işini görsün. Sonra bir kova su getiriyor oraya döküyor. Adamı çağırıyor. Mescidler secde etme yeri ve Allah'ı zikretme yeri diyor. Anladın mı diyor. Evet. Necaset yeri değildi. Adam anladım. mı? Dönüyor ashabına. Kolaylaştırın, zorlaştırmayı. Huzur verin. Nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Adama ne dedi? Secde etme ve Allah'ı zikretme yer. anladın mı? Anladı. Ondan sonra da o tarafa ne yapıyor? Nasihat. Ama önce öğretiyoruz. Demek ki kolaylık ve müjdeleme. Huzur verip nefret ettirmemediğini İslam dini. Peki şuraya kadar kaydelerle biraz daha var bu kaideleri biz kendi nefsimizde ve en yakınlarımızda nasıl uyguluyoruz? En azından bir namaz kılarken birisi takıyor size. Nasıl davranıyorsunuz? O Allah razı olsun. İyi ki sordun bana bunu. Gel kardeşim kanun aç mı? Çay mı için? Gel bir gel otur şöyle bir konuşalım. Var mı böyle bir ustum? O bana bunu dedi. Ben ona bunu dedim. İmama gittik. Şöyle dedi. Ben Allah Resulü böyle akılıyor dedim. O ben neye göre kılıyorum? Birçok neler var? Tırmalamalar var. Var mı kolaylaştırma, huzur verme, müjdeleme, insanı kazanma? Adam namaz kılıyor. Kendi kaşınmış. Sen de davet etmiyorsun. O sana gelmiş, sürtünmüş, sensi ateşi çakmış, tamamen ne yapıyorsun? Gönderiyorsun. Ve yine İslam dini akla ve ilme çok önem verir insanın cehaletini her zaman yerer ve cehaletin çok kötü olduğunu, isyame meylettiğini ama ilmin ve akılların İslam'a daha çok teslim olduğunu ve Allah'tan en çok korkanın alimler olduğunu ne yapar? Dönem, dönem bildirir. Yine kardeşlerim, İslam dini insan haklarını verir. Hem de hiçbir din gözetmeden, kafir bile olsa, Allah'a dönüp halisane Ya dediğinde Allah onu duyar mı? Duyar. Reddeder mi? Reddetmez Ve mazlumun dini yoktur der dinimiz. Şurada bir kafir, bir mecusu, bir ateşperest zulme uğramışsa sen ona ne yapma? Zalime dur demek zorundasın. Ya o da kafir, o da kafir. Ne yapamazsın? Diyemezsin. Yani İslam dini bütün hakları da nedir? Koruyan bir dindir. İnsan hakları vardır, din emniyeti vardır, akıl emniyeti vardır, neslin emniyeti vardır, malın nedir? Emniyeti vardır. Ve birisi iman ettim dedim mi, İslam oldum dedim mi? Hemen üç tane hakkı vardır. doğar. Kanına, malını ve namusuna dokunamaz. Sana nedir bunun üçü? Haramdır. Kanına dokundun, kanımla nedersin? Namusuna dokundun? Gene canından ödersin. Malına dokunduysa muhakkak vücudundan bir uzunla ne yapar? Bunu ödersin. Bak İslam nasıl koruyor? Karakol, kışla kurmana gerek yok. O insanın kalbine kuracaksın bunu. Teslim olan bir insana. Evet. Ve İslam'ın önceki peygamberlerin şeriatlarıyla ilişkisine baktığımızda ise bu da bütün peygamberlere gelen dinin Adı aslında İslam dinidir. Fakat e, Adem'den günümüze gelen peygamberlere verilen şeriatlarda farklılıklar yani muamellerde farklılıklar ne yapabilir? Arz edebilir. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü getirdiğine tabi olmak zorundayız. 12 kendisine nedir? Hastır. Ve önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinler baktığımızda bir kavme gelmiş. Aynı hanede 2-3 peygamberin de geldiğini görebiliyorsunuz. Veya en yakın böyle hatırlayabileceğiniz mesela Zekeriya oğlu Yahya peygamberken Meryem oğlu İsa nedir? O da peygamber. İkisi temiz çocuklardır. Aynı andalar ve birbirlerini görüyorlar ve hatta hadis-i şerifte Meryem oğlu İsa, Zekeriya oğlu Yahya diyor ki terimizde gelen rivayette. Ya Allah'ın şu emrettiği beş şeyi insanlara sen anlatırsın ya da ben anlatacağımdır. Misal. Veya Musa aleyhisselamdan kardeşi Harun. Yani birçok peygambere bakın, aynı zamanda gelmiş birbirlerini görmüştür veya bir kavme. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamsa kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa nedir? Gelen bir peygamberdir ve dinimiz evrenseldir. Kavme ait değil. Bütün millete ait. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği İslam dini önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin hükümlerini, şeriatlarını ne yapmıştır? Nesk Hükmü ne yapmıştır? Kalkmıştır ve artık İslam dini geçerlidir. Dördüncüsü ise İslam dini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Allah Azze ve Celle tarafından gönderilen tüm kitapları ve peygamberleri ne yapar? Tasdik eder. Kabul eder ama itaat ve ittiba nedir? Gene Kur'an'adır. Ve İslam'ın tebliği ise kardeşlerim tabii ki öğrenen bir insanın inandım diyen bir insanın birinci görevi de nedir? Tebliğdir. La ilahe illallah'ın olmazsa olmazlar bana ne dediğiniz müddetçe küçülmeye, bölünmeye ve yok olmaya nedir? Mahkumsunuz. İnanan hiçbir insan davetsiz ne yapamaz? Yapamaz. Dün bir kardeş geldi, Aleykümselam, daha önce çok hırslı değildi. Ya dedim, emeklilik sana yaramış, Allah'a hamd olsun dedim. Sorduğun sorular, konuşmaların baya bir farklılaşmış dedim. Ya dedi, bu ağır bir ameliyat geçirdi. Masaya yatarken dedi Rabbime şöyle dua ettim. Nasıl ettim? Allah'ım eğer beni yaşatırsan ömrümün sonuna kadar sana hizmet eden samimi davetçi birisi olarak beni yaşat ve beni öyle yap. Ben de sana böyle olacağımı söz veriyorum diye dua etmiş. Ben de diyor şimdi ameliyattan sağ salim çıktım bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha bu üzerinde bir şeyler biraz yani güzel bir çalışma ve insanın önünde ne yapma bir hedef olma. Ama e, bizler emekli olup olmayacağını bilen insanlar değiliz, doğru mu? <gülüyor> Ömrümüzün ne kadar olduğunda bilmiyoruz. Öyleyse İslam'ın tebliği her Müslümana nedir? Farzdır. Çünkü içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden Kötülükte nehyeden ne yapsın? Fert mi olsun diyor. Topluluk. He? Topluluk. Topluluk. Ben söylesem isim kalır. Ama topluluk olsun diyor. Bak topluluğun bir sesi geliyor. Çapulcular değil. İyiliği emreden. İyilik Allah'ın Allah Allah iyiydi. Iyi Kötülükten nehyeden. Hayra çağıran. Yani Allah'ın istediği. Sen bunu ferd olarak evinde Gittiğin yerde, çalıştığın yerde yapamıyorsan toplumun içinde ne yaparsın? Yapamazsın. Şurada bir şey söyledim o sana batar. Hayır anlarsan sana batar. E şimdi senle ben davete gitsen nasıl yaparım? Orada da parazit yapacak. Burada benim huzurumu bozuyorsan orada hayla bozarsın. Onun için Müslüman kendisine çeki düzen verecek. Önce İslam kendine, evine, Bahçesine, komşusuna, sonra topluma ne yapar? Zaten orada kazandığın tecrübe sana yeter. Ve bu da bir bir getirir. Mesela üç kişi yolculuğa mı çıktınız? İçinizden birini ne yapın? İmamı seçin. Niye? Namaz vakitlerinde namazınızı kılarsın. ise o ne yapar? Hükmüne bağlar diyorum. Ha Sen gider de imam ehli olmayan birini, ehil olmayan birini imam seçersen Evet. İslami davetin gayelerinden biri de İslam'ı tekelini alıp ona kimseyi ulaştırmayanların elinden İslam'ı alıp herkesin ona ulaşmasını sağlamaktır. Mesela yaşanan Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerde Müslümanlar en çok neyle kandırırlar biliyor musunuz? He? Ha? Hayır. Bir parti kurarlar sen buraya gideceksin, buraya oy vereceksin. Senin hakların böyle kazanmış, sen böyle rahat yaşarsın. Seni asıl gayenden, davandan senin gayenle ne? Tevhid ve tevhidin hakimiyetidir. Buradan amacın bu yanıya saptı mı artık onun davası, onun gayreti başlar ve sen artık körelir gidersin. Biri çıkar CHP'ye oy veriyor, kafirdir, AK Parti'ye oy vermedi, işte selamet oy vermedi, bu kelimelere kadar birbirlerine ne yaparlar? kullanırlar. Halbuki İslam kimsenin tek elinde değildir. İslam evrenseldir ve davet de tekelden alıp, bütün millete ne yapma? Yaymadır. Sen Müslüman mısın? Ah? İslam dinindesin. Allah'ın dinidir. Kimsenin tek elinde değildir. Ve İslam hiçbir gücün tekelinde de olamaz. Ve hiçbir güç de İslam'ın bazı ibadetleri ele altına alıp da zorlaştıramaz. Bunu yapanlar ister İslam adına yapsın, ister cahiliye adına yapsın. Bu bir edepsizliktir, ahlaksızlıktır. Ve bir Müslüman bütün hayatı boyunca gayesi İslam'ı tamamen hayatına nedir? Hakim kılmak zorundadır. Gayesi insanın nedir? Bu olmalıdır. Eğer İnsanın gayesi İslam'ı hayata hakim kılmak olmazsa sohbetin içinde ne dedik? İslam'ın hemen zıttı cahiliyedir. Senin yaymadığın her nokta onun Adamın düğünü var. İslam'ı yoksa ne var? Cahiliyesi var. Adamın cenazesi var. İslam'ı yoksa hemen cahiliyesi var. Adamın evine gidiyorsun bir oturumu var. İslami esasları yoksa evde neye var? Cahiliye oturuş esasları var. Çok sevdiğim eskilerden bir kardeş hastaymış diye evine gittim. Hanım dedi ki ya çok kırılıyor evi, gitmiyormuşum. Gittim. Geçmiş olsun. Allah şifa Hı -hı. versin. Açmış çocuklar Kemal Sunal'ı. Ben konuşuyorum. Gozu da orada. Kemal Sunal'ın filmi bitti. Abi ne yapıyorsun? İyiyim. İyiyim. Elhamdülillah. O adamı ben evlendirdiğimde evine televizyon sokmamıştı. Evinde televizyon yoktu ve karısı dedi ki eğer kocam dedi, evine televizyon alacaksa ben bundan evlenmem abi dedi. Şimdi kendi ağızları da televizyonda çocukları da orada ben bir de bana kırılmış gelmiyor diye ben şimdi ikinci sefer bu adamın evine <gülüyor> film bitene kadar bana ne yapmadı? Bakmadı bile. Ve İslam her şeyimizle, bütün yaşantımızla bize ne yapacak? Girecek. Hırslanacağız ama Allah davasında. Hırslandığın zaman dünyada, dünya metasında o seni artık uçsuz bucaklık, derimlere kadar ne yapar? Çeker, götürür. Allah hepimize hayır versin. İslam'ın ne olup ne olmadığını anlayanlardan eylesin. İnşallah anlatabilmişimdir. Başlıklar çok geniş ve çok yaygın inandım diyen bir insanın inancını gözden bir geçirmesi hakikaten inandığını hayatına geçiriyor mu geçirmiyor mu bunu bir sorgulaması gerekir ha bunu neden anlatıyorum belki e, kızabilirsiniz ama ahirette bana e, hak vereceksiniz kabire girdiğiniz zaman bugün gözden geçirmediğiniz her şey daha mahşere çıkmadan size ne yapacak sorulacak. Bu sorulardan üç sorunun içinde bir tanesine bugünkü konunun adı neydi? Dini yani. ne diye ne yapılacak sorulacak ve orada sen bir cevap vereceksin. <gülüyor> cevap verirken bakın orada bir şık var. Ya dünyada birileri bir şey diyordu, ben de diyordum diyecek b b diyecek bir dili ne yapmayacak İslamla alakalı bir şeye dönmeyecek. Ama dünyadayken İslam'ı benimsemiş, İslam'ı bütün hayatına geçirmiş, yaymış, o insan çok rahatlıkla verdiği sorulan her sorunun cevabı ne yapacak? Verecek ve kabri cennet bahçesinde bir bahçe olacak ve mahşere kadar rahat bir şekilde orada istirahat edecek. Allah Habri geniş cennet bahçesi olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri mahcup etmesin. Tövbe etme, doğruya dönme, hakkı bulma sağlayan insanlardan eylesin. Allah kendisinden razı olsun. Ömer'in bir sözüyle sohbeti bitirmek istiyorum. Ey küçük Arap topluluğu diyor. Ey küçük Arap topluluğu. Burada olsaydı ey küçük Türk topluluğu veya ey küçük Kürt topluluğu diyecekti. Dünyadan sakının diyor. Dünyadan sakın, Dünyadan sakının diyor. Vallahi diyor cemaat olmadan İslam olmaz diyor. Vallahi diyor cemaat emirsiz olmaz. Vallahi emirde itaatsiz ne yapmaz? Olmaz tarbemenin 257 no'lu rivayeti. Allahumma ve illa ente ve soru